Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız. Özcan abi merhaba. Merhaba Coşar. Şimdi e, bu hafta Tunç Tunçkent'in olağanüstü öyküsü masalını işleyeceğiz seninle beraber. Evet. Ee, bu çok önemli bir masal. Ee, seninle bir iki kez konuştuk bunun üzerinde. Ee, şimdi evet. e, ben... Uzun bir masal. Evet, uzun bir masal. Ben özetlemeye çalışacağım her zamanki gibi. Evet. Şam'da Emevi halifesi Abdülmelik bin Nervan adlı bir hükümdar varmış. Bugünkü yani Şam'dan bahsediliyor. Suriye'nin başkenti. Evet. Günün birinde halife kendisine... İçi şeytansı şekillerde garip bir dumanla dolu eski bakır sürahiler hakkında anlatılan bir öyküyü büyük bir merakla ama kesinliğinden kuşkuya düşmüş bir havada dinlerken orada bulunan Talip Bin Sel adında bir şahıs ayağa kalkıp işittikleri öykünün doğru olduğunu anlatmış. Bunların eskiden Süleyman'a, Hazreti Süleyman'dan bahsediyor baş kaldırmış, bu yüzden de sürahilere hapsedilmiş 12 adet ecinli yani ifritin olduğunu ve e, Batı Afrika, Magrib diyarlarında, sınırlarında denizin dibine atılmış olduklarını e, ekliyor. Bundan çok etkileniyor bu e, öyküden e, bizim halife ve derhal Magrib vekili Emir Musa'ya bir Mektup yazmaya karar veriyor, bir mektup yazıyor ve e, talibi yani bu şahısı da ona e, şeyle gidip bu mektubu ulaştırmakla ulaklık görevi veriyor. Emir e, Musaya bu ulak geliyor, bu emir geliyor tabii ki işittim ve itaat ettim diyerek o sırada Abdülsamet şey Abdülsamete danışarak. Çok e, ne diyeyim, bilge bir kişilik. Abdüs Samet, Samet zaten kendi kendine yeten birisi demek. Abdüs de, Abdül de biliyorsunuz ki, biliyoruz ki Allah'ın kulu demek. E, danışmaya karar verir. Ve Abdüs Samet de Emir Musa'ya, yani şeyin valisi, e, Maghrib diyarlarının valisi Emir Musa'ya, bu 12 ifritin, henüz hiçbir yabancının gitmeyi başaramadığı Tunç kentinde olduğunu anlatır. Ee, ama e, çok dikkatli olunmasını, az adamla ama bin deve, bin deve bu önemli, bin deve e, ve bin deveye erzak koyarak yola çıkılmasını tavsiye eder. Bunun üzerine hazırlıklar yapılır. Emir Musa vasiyetini yapar ve bizim çok karşımıza çıkan sevdiğimiz Oğlu Harun Reşit'i yerine geçirir. Burada Harun Reşit'in babasını tanımış oluyoruz aslında bu öyküde. Sonra yollarda tabii bir takım maceralar oluyor ama bir sarayla karşılaşıyorlar. Güzel bir sarayla ilk başta karşılaşıyorlar ve Yunan harfleriyle yazılmış bir takım yazıtlar var. Ve bu yazıtlar bence bu, şi, bu masalın en can alıcı yerleri. Çünkü seninle biraz sonra çözümlemelerine başlayacağımız çok enteresan şeyler barındırıyor, fikirler. Şimdi izninle ben bu bir şiirin bir takım maddelerini okuyacağım. İlk yazıt bu çünkü çok önemli. İlk karşına çıkan yazıtlardan biri. Zevk aleminin sarhoşluğu ateşli hastanın sayıklamaları gibi geçer gider. Zevk sarılıştım hastalık ateşi gibi geçti. Kum üzerinde bir köpük kadar bile iz bırakmadan dinle ey yolcu. Canlıyken dudaklarım dudaklarımın hiç telaffuz etmediği sözleri ruhunu koru. Barış içinde yaşamın sakinliğinden yararlan. Yarın ölüm seni alıp götürecek. Yarın seni çağıranlara toprak o öldü. Kıskanç bağırım ona sonsuza dek gömülenleri geri vermez diye yanıt verecek. Şimdi e, bunu okuyorlar tabii bu Yunan alfabesinde yazıldığı için bunu Abdüs Abd, Samet çeviriyor, Arapçaya çeviriyor. Birçok dil bildiği için bilge bir karakter. Sonra e, bunları tabii bu gördüğü yazıtları bir parşemene aktarıyor bizim Emir Musa, onları not ediyor. Çok önemli bir detay. Onları parşemene alıp not ediyor bu gördüklerini. Parşemen günler... diyor değil mi? Parşemen diyor. Özellikle parşemen diyor. Evet. Ee, günlerce yolculuk ediyorlar sonra. Devam ediyor yollarına. Bedeninin yarısı, bu enteresan bir sahne. Bedeninin yarısı derinlemesine toprağa gömülmüş. Ama öteki yarısı siyah bir taş sütun önüne zincirlenmiş, garip bir varlığa rastlıyorlar. Tabii bu varlık e, kendi hikayesini anlatıyor ve şunu öğreniyoruz ki bu varlık Hazreti Süleymana yine Süleymana karşı ayaklanan ve sonra savaş çıkaran ifritleri yöneten ifritlerin başında olan bir ifrit ve ona ceza olarak bunu veriyorlar bağlıyorlar ve yarısı yani bedeninin belden aşağısını gömüyorlar 12 diğer önemli ifritide 12 bir bakır e, küpe koyup denizin dibine atıyorlar. Bu savaşı tabii ki e, şey kazanıyor. Süleyman kazanıyor. Şimdi e, sonra devam ediyor yolculuğa. Çok yüksek bir duvar görüyorlar. Şehre girmeye çalışıyor. Tunç kentine geliyorlar ama bir türlü giremiyorlar. O kadar yüksek duvarlar ki bir kapısı yok. Hatta çok güzel bir sahne. Yürüyorlar, yürüyorlar. Binlerce adım atıyorlar o yöne, bu yöne. Bir türlü giremiyorlar içeri sonra diyor ki Emir Musa bir yüksek bir tepeye çıkalım bakalım bu şehre bir neymiş o tepeden baktıkları zaman şunu görüyorlar şehir adeta yaşamıyor sessiz dingin hiç kimse yok ama çok güzel bir şehir ee, sadece iri yarasalar binlerce yarasa uçuşuyor üstünde yarasalar yarasalar, yarasalar uçuyor bunları sana soracağım Şimdi burada yine güzel bir yazıt karşılarına çıkıyor. İzninle hemen onu okuyacağım. Evet. Ey insanoğlu! Senin hesapların ne kadar boştur. Ölüm yanı başındadır. Geleceğin hesabını yapma. O, ulusları ve orduları dağıtan, ferahlık içinde yaşadıkları saraylardan kralları alıp mezarın dar bağrına fırlatan evrenin efendisidir. Toprakta eşitlik içinde uyanan ruhları onları bir toz ve kül yığını dönüşmüş görür diyor. Sonra e, bir tane daha e, güzel bir e, yazıt görüyorlar. Bu şiirde de bunlar hep tabi antik Yunanca bunları Arapçaya çeviriyor Abdüs Samet. Ey insanoğlu ruhunu zevklerde boğuyorsun ve omuzlarına çöken ölümün seni izlemekte olduğunu görmüyorsun. Dünya bir örümcek ağ gibidir. Ve bu narin dokunun ardından hiçlik seni gözetliyor. Hani o büyük umutları olan insanlar, onların geçici tasarıları nerede? Şimdi saraylarında, vaktiyle mezarlarında barınan baykuşlar ötüşüyor. Bunda da tabii çok etkileniyor. Ve ondan sonra bir anda şöyle bir sahne var Özcan abi. Böyle evet. ellerini şakaklarına koyuyor. Bunları diyor okuduktan sonra kendi kendine şöyle diyor. Ölmek gerekiyorsa neden doğuluyor? Ölüm yaşamın unutuluşuysa yaşamak neye yarar? Diye bir soru soruyor kendisine. Ve devam ediyorlar bundan sonra. Kargalar var mıydı? Karga kargo, kargo yok. Yarasalar var. Tamam. tamam. Sonra... E bir kapıya geliyorlar. En sonunda bir kapı buluyorlar. Bu kapı yere doğru açılan bir kapı aslında. Yine böyle yer altını, yerin, altına. yerin altına açılan bir kapı. Bu şehrin içine inmek için. Ve orada bir şey yazıyor, not var. Elini göbek derindeki çiviye 12 kez sürt. Böyle 12 kez Ebu Emir Musa sürtüyor ve bir kapı açılıyor ve yer altına inmeye başlıyor. Burada yine çok acayip bir gerilim sahnesi var. Sağda solda Binlerce muhafız var şehri koruyan ama hiçbirinin suratında ifade yok. biri ne hoş geldiniz diyor ne savaşıyor sadece bakıyorlar. Çok şaşırıyorlar yani bunlar acaba bizim dilimizi konuşmuyorlar diyor. İşte bir sürü dilde Abdüstemat selamlıyor onları işte Habeşçe, işte Arapça, Latince falan hiçbir şekilde kimse bir tık yok. Ama yaşıyor ama kimse de bir... Hareket yok. Ölü gibiler nerede? Ölü gibiler ya. Ölü gibiler. Sonra yer altımız sarayına iniyorlar. Yine burada bir kubbe var vesaire. Bunları tekrar tekrar e, etmeyelim. Bunu ne demek olduğunu anlattık. Sonra e, çarşıya geliyorlar. Çarşıda da insanların hepsi duruyor. Onlar girdiği anda şehre <gülüyor> dönük şekil. Ya inanılmaz bir bilim kurgu diyeceğim ama ya bilim kurgunun çok üzerinde bir yer. Hiç kimse hareket etmiyor evet. ama izliyor onları. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Sonunda bir genç kızla, bu sonunda bir şeye giriyorlar işte, bir yükseltiye çıkıyorlar. Güzeller güzeli genç bir kızla karşılaşıyorlar. Yatağının bir yanında biri siyah, biri beyaz kılıç tutan şu şekilde bir köle. Diğer yanında da bir mızrak tutan başka bir köle bunu kızı bekliyor. Şimdi... Bu ana kadar hiç kimse dokunmadı ya. Herkes böyle duruyor. Kız da diyor ki ee, bakın diyor şöyle bir şey yazıyor. Daha kız söylemiyor özür dilerim. Kızın mermerden olan ayak ucundaki yazıtta şu yazıyor. Ben kral Amalestis'in kızı Bakire Tadmor'um. Bu kent benim kentimdir. Ey buraya kadar girebilmiş olan yolcu. Zevkine uygun gelen her şeyi alıp götürebiliriz. Ama benim çekiciliğime ve cinselliğime kapılıp bedenime saldırgan biri uzatmaktan sakın. Bana dokunmak şimdi her şey olabilirsin diyor. Burada bu ilk başta bu hikayeyi doğrulayan ve anlatan Talip Binsel diyor ki bu kız dünyadaki bütün hazinelerden daha muhteşem bir şey. Ben onu almak istiyorum ve halifeye götürmek istiyorum diyor. Yapma etme derken elini uzatır uzatmaz bir anda param parç bu iki köle tarafından. Emir Musa hemen uyanıyor diyor ki biz buradan ayrılalım diyor ve ondan sonra bir sahile geliyorlar bütün ordusunu işte orada dediğim kendi adamları birlikte geliyorlar. O sahilde yine bir bir sahir var yine bir kıyı meselesi bu da önemli. Bir kıyıdalar ve orada bir balıkçılar var. Balıkçılar da yaşlı bir tanesi. İlginç. Evet, balıkçırdan yaşlı bir tanesi ne diyor ki işte biz diyor evimize döneceğiz böyle böyle bir şey başımıza geldi. Ne isterseniz size veririz. Diyor ki siz diyor Tanrı'nın misafirisiniz bize bir şey vermenize gerek yok. Ne istiyorsanız biz size yardım ederiz. Diyor ki böyle küpler varmış diyor. Tabii ki diyor o küpleri biz size hemen ağımıza atalım yakalayalım ve bunları ağları attıp yakalıyor küpleri çıkarıyorlar Özcan abi ve bunları veriyorlar. Sonra iki tane de Deniz Ben kısmı. bir şey söyleyeyim mi Coşar? Evet. Efendim? Ee, yani söylemeden duramadım. Ee, çünkü Tazmur dedin ya, ben şimdi Tazmur'u ilk kez senden duydum. Ben Tazmur'a gittim. Bunu söylemişim. Evet, evet. Gerçekten Ona... Tazmur'a gittim. Ne güzel. Masal olarak değil, gerçekten diyorsun. Gerçekten. Evet, Tazmur diye bir yer var. Onu da... E... Programın sonunda seni de sürpriz olsun. Harika. Ama şu anda e, e, tazmur deyince ben tazmura gittim. Adolam. Son Se, cümle. E, senin söyle, e, senin anlattığın hikaye hangi coğrafkada ya nerede geçiyor var mı? Magrib, Daha, Magrib. Ben Magrib. de ben. Magrib. Magrib'te geçiyor. Magrib. Tamam. Şimdi e, son cümleyi bitiriyorum. Sonunda tabii aşama geri dönüyorlar. Balıkçıları da alıyorlar yanlarını bu bilge balıkçılar da geliyor. E, küpü açıyorlar. Evet. Küpü açmaları da beraber. E, tavana doğru bir duman süzülüyor ve diyor ki evet. bizi affet diyor Süleyman. Affettikten evet, evet. sonra uçup gidiyorlar. Deniz kızları da işte bu, bu küpler böylece salınmış oluyor ifritler. Deniz kızları da büyük bir havuzda halifenin yanında bir süre yaşıyor. Sonra sıcak bir veremden ölüyorlar. Tunç kentinin olağanüstü öyküsü bu. Şimdi abi distopya, ütopya Birçok konu var. Sen nereden başlamak istiyorsan girişebilirsin. Ee, önce bence Tadmur'u söyleyeyim ben. Yani Lütfen. Ama, e, Merak ediyoruz. Bu gecenin sürprizi oldu. Yani ben sen söyledik, söyleyince e, Tadmur'u anımsadım. Ve Tadmur'a yani çok acayip şey diyor. Şöyle, yani... Tam binbir gece masalları gibi. Benim Tad Murakime e, amacım binbir gece masalları ile ilgiliydi. Çünkü Tad e, oraya belki de en son, yani savaştan e, hemen önce giden ilk kişi benim herhalde. Hatta e, binbir gece masallarını masallarını çözümlemeye karar verdiğim yer de orası. O da tamamen. O da bu Suriye. Evet, tadımır. Evet, evet. Aa, Suriye. Yani e, Suriye'de bir ama Suriye'de e, Palmira diye bir yer var. Evet. Palmiya e, tadımır. Palm e, hazır böyle görkemli bir tesadüf olduğu için birazından söz edeyim. Palmira e, böyle Roma zamanı bir kısmın için işte, Brek ve Roma zamanı. Palmira öyle bir yerde ki bütün kavşakların kavşağında ve e, dünyanın e, başında da bir kadın var, e, Yani kendisi de ilişki bir ülkü, kadın var e, ve ona hiçbir e, güç yani ne e, İranlılar, Persliler müdahale, ne Romalılar, ne Yunanlılar ticaret olduğu için ticaretin yasası geçerli ve onun e egemenliğinde e, o bölge ve bunun da başında bir e, kadın var. E, kadının adı da e, bizim dilimizde, yani Arapça'da ya da e, Osmanlıca'da ya da Türkçe'de Zennube. Hmm. E, bizdeki işi işte belki Zeynep'e dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor, Zennü're değişiyor. Ama Zennube. E, çünkü Arapça konuşuluyor. E, masalımız, e, benim o coğrafyamı da e, e, bu masallarla buluşma e, rastlantımı da birleştirmesi çok ilginç çünkü ben gittiğimde e, başkentine e, gittiğimde daha henüz e, normal, e, bombalanmamış, kimsenin e, e, işgal etmediği bir yerdi, gittiğimde e, başkentine kadar gidiyorum ve orada bir masal anlatıcısı var Böyle Sultan Ahmet gibi bir yer. Ee, bir tane de e, Ale Alevi Antakyalı Alevi bir e, Arap. Bu taksici olarak almıştım. Cüneyt Oğuzzüğümle birlikte. Onda her Allah yeri... rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çünkü. Evet, yani gerçekten evet. Onu da almış olduk. Eee onu da birlikte. E, gittik e, ve <gülüyor> bir masal anlatıyor bir yerde, bir adam falan, falan böyle şudur budur. Ya ben şimdi masalları çözülmeyeceğim ama masal aşağılanıyor ya. Masal, ya nasıl yazacağım ben bu? Daha henüz şeyi yazmamışım. Ee, birinci hakikatçıyı daha yazmamışım. Ee, ben bizim e, taksiciye, Arap taksiciye, yani Levi Arabı, e, taksiciye, e, Mustafa'yı da adı, hep bizim de yemeğe ilgili her şey Birlikte götürüyoruz. Aynı yerde kalıyoruz. Aynı şeyde ve tercümanımız var. Git diyorum, e, e, kim buydu? Adı neyfadan? Bir kartını veriyor. Kartta şu yazıyordu. Hakabati. Evet. Bizim, Hakabati nedir Mustafa? Hakikatçi demek. İşte dedim ya masala gerçek değil. Diyalektik öğrendim ben. Diyalektik bu. Gerçeği yalnız masallar bilir diyoruz ya. Orada görünce evet. ve ben e, o kitap yazdım karar verdim. Yazdım ve Ardından da geçti. Işte biz şimdi evet. e, o masal üzerinden geçiyoruz. Tabi Harika. Olur. Şimdi abi 8 dakikamız kaldı. O yüzden tamam. e, tabluna yine geri döneriz. Şimdi istersen bu masalı dinleyiciler için biraz çözümleyelim. Çünkü bu masalda tuhaf evet, bir durum var. Evet. Böyle herkes duruyor. Yani yaşıyor hem yaşamıyor. Bunu nasıl yorumlarsın? Ya yani da başka bir yerden başlamak istersen oradan başla. Ama beni en etkileyen sahneler... Yok, yok. Ben e, yorumlamaya çalışıyorum. Yani evet. çok e, çok imgesel, çok güçlü bir Sağ Sen'le daha evvel de birkaç kere konuştuk bunu. Üzerinde çok e, duruyoruz. Her ne kadar e, böyle sıcağı sıcağına işliyor olsak bile e, konuştuk e, bunu ve bir takım yorumlarda da bulunduk. E, bir kere e, bir bir distopya var e, çünkü bir İtopya ülkesi gibi e, Tazmur'un kendisi en azından hikayede Zelnuva'yı da bildiğimiz için e, ikinci olarak biraz bütün o şimdiye kadar baktığımız e, Süleyman'ın kendisini itaat etmeyen e, cinlerinin ortaya çıktığı bir e, öyküden bahs e, bahsediyoruz. Ee, onun bütün o bizim peşinde koştuğumuz ve merak ettiğimiz şeyler şimdi e, son düğümlerini atılıyor. O açıdan e, ilginç gelmişti bu bana ve Otunç'tan e, kentte artık yaşam ve ölüm e, tartışmasına ve terazisi ne bizi sokmuş gibi gözüküyor ve dolayısıyla. Evet. Ee, özellikle gündarları erk sahiplerini uyararak yani aslında e, yani bugün varız, yarın yokuz, her an olabilir bu. Yani bir koronayır olabilir, bir başka yani bizim istemimiz dışında da olabilir. Bizim yani yaşamını yaşa. Ee, Yaşam önemlidir. Hatta şurada evet. bir sözü hemen hatırlatayım. Bunu biz seninle çok evet. etkilenmiştik. Ruhunu koru. Barış içinde yaşamın evet. sakinliğinden yararlan. Yarın ölüm seni alıp götürecek. Yani barış içinde yaşamanın sakinliği, güzelliğinin kıymetini bilmezsen zaten evet. ölüm ölüm ensende bir götürecek zaten bunun dışında yaşadığın her şey distopya. O hırslar, Yani hırslar. zengin de olsan aynı evet. yere gidiyorsun fakir de olsan ve yani bu bu eğer barış içinde değilsen ki insanlar barış deyince Özcan abi hep şey zannediyor iki devlet arası barış ben ilk başta evet, şunu evet, kendi evet. içimdeki barış. En başta kendini... Dinginlik, dinginlik, dinginlik, dinginlik. Sen, yani bu evet, masalın evet. tamamı ne? Bence şeyi, kendi dinginliğini bulmaya çalışıyor Emir Musa evet. bu yolculukta. Evet. Bu dinginlik sürekli ona öğütleniyor. Ve bu hayatta da bence şöyle bir şey, bize uyarı geliyor. Yani uyarılıyoruz aslında, hemen tak diye bir şey olmuyor ki. Yani önce işte ne bileyim, müsilaj oluyor, ondan sonra dereler kuruyor. Bak diyor hani bunları yapma, doğa da bize söylüyor. Evet. Bunları yapma, daha beter şeyler olacak. E... Didişme diyor evet, Didişme evet, ya didişme. Didişme. Bunu bununla evet, birlikte evet. yaşa sen kendi içinde evet. bulunduğun ortamda barışık olmayı öğrenemezsen senin gibi herkes evet. de herkes gibi sen de ölüm bulacak ve hayatın boşa geçecek yapma diyor evet. e, ve bunu, bunu bir, da böyle e, bu öyküyle anlatıyor ki dinleyesin diye. yoksa dinlemez herkes dinliyor bunu e, zaten herkes birbirine söyle dinlemiyor şimdi bir de şey Dinle var, onu, var. Bu, böyle anlatıyor bir de bakire kız meselesi var Malkine da biliyorsun evet. abi diyorken benim dışında her şeyi alın diyor. İnsanoğlu lanet olsun deyip onu evet. da almak istiyor. Ya alma onu da alma. Ne bileyim hani bir şeydi evet, alma. Evet. Senin olmasın o da. Hani evet. sen zaten her şeyi al diyor. Evet. Her şeyi alabilirsin diyor. Evet. Ve hala insanoğlu evet. ben onu da alacağım diyor. Evet. Bu açgözlülük zaten hani daha fazla daha güzel anlatılabilir miydi bilmiyorum. Ama biz e, ya bizim çok etkilendiğimiz bir e, masal. Bir de Harun Reşit'in hikayesini görüyoruz burada. Harun Reşit nasıl çıktı meydana? Babası kim? Bu arada e, bir arkadaşımız e, Bağdat'taydı. E, yani bugün konuştum, yarın gelecek. Bağdat'ta Basra'daydı. E, ve o coğrafya, hiç gidemediğimiz coğrafyalara gitmişti de, Magma'dan arkadaşımız. Onu harika, bilmiyorum. harika. Abi şimdi şunu söyleyeceğim. Burada bir de biz seninle <gülüyor> şunun üzerine durduk. Yani bu masal da aslında bir bağır oluşçuluk yani böyle modern yani. anlamda evet. bir varoluşçuluk, bir hiçlik, aynı anda bir varoluşçuluk var. Biraz seninle konuşmuştuk mesela kamu, satri. Yani ben böyle çok örnek vermeyi sevmiyorum evet. biliyorsun ama kamu özellikle bence çok önemli bir insan. Ee, onda da böyle bir sahne var. İzninle bir, bir dakika anlatayım sonra sana sözü vereceğim. Ee, yabancı, yaba ben biliyorsun bu ben son programımız olacak. Gelecek hafta. Bir hakkımı Albert Camus için kullanıyorum. Bugüne kadar dinleyince dikkat ederse ne bir filozofun ne bir e, kişinin hiç kimsenin e, ismini ağzıma almadım. Özcan Yüksek ve Şehrazat dışında. Ama Camus deyince, varoluşluk ve hiçlik deyince, yabancıda şöyle bir sahne var. Bir, e, biliyorsunuz şeyde Cezayirli, Fransız. Evet. E, kamu. evet, evet. Bir, Magripli yani. Magripli. iki tane Arap genç var çölde böyle sahirdeler. Tuhaf bir durum var böyle. Bir tanesine silah alıyor, vuruyor. Vuruyor ve, ve kayıtsız. Hiçbir ifade yok. Bu aynı ifadesizlik. Şimdi bu varoluşçulukla ee, alakalı sence burada nasıl bir gönderme var bu masalda? Biraz bizi açar mısın? Son üç dakikamızda. E, çünkü yaşamın e, yani anlamsız yaşam, yaşamın e, dan kaçınılması gerektiğini anlat, anlatıyor bu e, öyküde de. Yani bir anlamı olmayan, e, yani manası, şu gün yaşadığımız çağ biraz öyle bir çağ. Yani herkesin e, bir şeyi paylaşmadığını, birlikte yapmadığı e, ortamlarda bir anlam da bulamıyor. Yani yaşamla, ölüm arasındaki ilişkiyi, bağları, ne yapmak gerektiğini, bunlarla ilgili bir davranışta da bize e, bize bilim, şu, şu, şu, şu, şu, hiçbir bilgi bizim e, bu bunalımızı e, ortadan kaldıramıyor. E, aslında vermek ve paylaşmak şimdi bizim birlikte yaptığımız gibi, geçmişte yap, yapıldığı gibi. E, bunlarla ancak biz mutlu olabiliriz. Yani mutluluk vermek bunu en başta da çok e, konuşmuştuk. Şimdi ise e, ya yani vermek bir aptallık gibi geliyor. Yani, en almak en da, gibi. gibi geliyor ama en gibi geliyor. Evet. En gibi büyük bir e, yani büyük bir mutsuzluk, e, mutsuzlukta e, kalıyorlar. Mutsuzluk içerisinde yaşıyorlar ve bunun e, ay ayırdığında da değiller. Yani e, bu, bu masal bence böyle bir anlamda kapsayıcılığı da var abi. Diğer masalların şeyinde, derinliği. Evet. Diğer masalların önemi önemsizliği falan demiyoruz burada. Yanlış anlaşılır Hepsi kendi içine çok önemli. Ama burada bir kapsam olarak... Varoluş, ne, neden arama, yaşama, neden yaşıyoruz gibi soruları bir evet, kere daha soruyoruz. soru büyük, büyük sorulardan soru. biri de bu. Yani neden? Bu çok önemli bir şey. Yani e, diyebilir, yani bu e, diyebilir ki işte öbür dünya için yaşıyor, onu da demiyor. Demiyor. Toprak diyor bu arada. Demiyor. Toprak diyor. Ha? Bu arada. Toprak bu, diyor. Başka evet. dünya demiyor, cennet demiyor, cehennem. Cennet. Demiyor. Toprak diyor. Evet. Toprak diyor. Burası diyor. Yani cennet var. Cennet ve cehennem de. Burasını gösteriyor. O yüzden yani, o şiirleri okudum. Için. Evet, o toprakların evet. altını çizmek için. Yani evet, doğanın evet. parçasıyız. Doğanın böyle ekstradan evet. biri, birisi gelecek de bizi bir yerlere çıkarıp bir yere gömmeyecek. Biz zaten evet. bu doğanın parçasıyız. Bu yeryüzünün parçasıyız. Doğru mu abi? Yani Şair-i böyle söylüyor. Yani böyle yorulmaman gerektiğini söylüyor. Başka şey Razat birinin görüşünü anlatmıyor, bin yıldır ki görüşü anlatıyor. Daha fazla sınanmamış. Yani ne kadar e, deney, yani her bir Einstein ne kadar deney yapabilmişse onun bin katını yapmış ve bir belki milyon düşürmüş. milyon katını. Şimdi abi evet, e, evet. son son dakikalara gelirken şunu söyleyeceğiz: Gelecek hafta son program sevgili dinleyiciler, Gelecek hafta masal anlatmayacağız. E, biz Şehrazat'ı anlatacağız size. Özcan abi ve ben kendimiz bizim için, insanlık için şehrazat ne demek? Bunu paylaşacağız. E, son 25 dakikamız olacak. E, ben izninle kapatma önce Emir Musa'nın ellerini şakaklarına koyup o yazıtları okuduktan sonra kendisine sorduğu soruyu dinleyicilere tekrar sordurmak istiyorum. Ölmek gerekiyorsa neden doğuluyor? o Ölüm yaşamın unutuluşuysa yaşamak neye yarar? Lütfen en azından bir dakika bunu düşünerekten bu haftaki programı kapatıp hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sınanlar. Özcan yüksek. Ve Joşar Kulaksız.